Bahire, sahibi vasile ve hamın Kur'an'da işi ne? gün Putlara taparken, müşriklerin uyguladıkları adet ve merasimlerin çoğu, Amr bin Luhay tarafından konulmuştu. Aradan geçen yıllarda, insi ve cinni şeytanlar boş durmamış, dostlarına yeni ibadet çeşitlerini ve merasimlerini ilham etmeye devam etmişlerdi. Bu ibadet ve merasimlerin nasıl olduğuna dair bilgi, tavsilatıyla Kur'an'da geçmektedir. Onlardan birkaçını şöyle zikredebiliriz. 1- Putları ziyaret ediyorlar, etraflarında tavaf yapıp onlara el sürüyorlardı. 2- Putları şefaatçi olarak görüp onlara dua ediyor, sıkıntılı anlarında onlara yöneliyorlardı. 3- bu sahte ilahlarına çeşitli kurbanlar keserek bağlılıklarını gösteriyorlardı. 4. Bazı işlerinin gerçekleşmesi halinde putlara kurban keseceklerini söyleyerek adak adıyorlardı. 5. Yemeklerinden ve kestikleri etlerden bir bölümünü putlarına sunuyorlar, ayrıca Allah'a da bir pay ayırıyorlardı. Putlara sunulan ibadetlerden sonuncusu ise şuydu. Onlara bazı hayvanları adıyorlar ve bu hayvanların ilahlarına ait olduğunu düşünerek onlardan faydalanmıyorlardı. Allah subhanehu ve Teala Kur'an'da, Maide ve En'am surelerinde bu hayvanlardan bahsetmiştir. Bahire, sahibi, vasile, Hami isimleri verilen bu adakların açıklanmasında, tefsirlerde ihtilaf edilmişse de bunun pratikte pek de bir faydası yoktur. Üzerinde ittifak edilen şey ise bunları, müşriklerin kendi kafalarından uydurdukları ibadetlerini alet etmeleri ve bunu da Allah'ın helal kıldıklarını haram yaparak gerçekleştirmiş olmalarıdır. Putperest toplum inançlarını Allah'a şirk koşmakla pisletmekle yetinmemişler, hurafelerle bataklığa daha da bir yuvarlanmışlardır. Onlar evlilik, iş, yolculuk gibi konularda fala bakarlar, kaybolan eşyalarını bulmak, İleride ne olacağını öğrenmek için kahin ve arraflara başvururlardı. Bazı günleri, yerleri ve hayvanları uğursuz olarak görüp hayatlarını ona göre düzenlerlerdi. Cahili toplumların ilahlarına sundukları ibadetler zaman ve mekanın değişmesiyle sadece şekli olarak bazı farklılıklar arz etmektedir. Fakat sonuç her zaman aynıdır. İnsanların omuzlarındaki ağırlığı arttıracak ve niçin yaptıklarını bilmeyecekleri yüzlerce ibadet ve merasim. Mekke toplumunun özelinde Allah subhanehu ve Teala tüm müşriklere, kendinden başka ibadete layık hiçbir ilahın olmadığını defalarca hatırlatmıştı. Onlara sunulan ibadetlerin, ne ibadeti yapana ne de ibadet arz edilene bir faydasının olmayacağını vahyetmiştir. Müşriklere de ki, Allah'tan başka Tanrı saydığınız şeyleri çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortağı yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Sebe Suresi 22. Ayet De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp, şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşlarınınsa bize geldiğe doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkarcılığa mı döndürüleceğiz de ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir En'am suresi 71. ayet Resulün de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın ''Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler.'' İsra Suresi 56. Ayet Mekkeli müşriklerin uydurdukları ibadetlerden en dikkat çekeni de bazı hayvanları ilahlarına adadıklarını iddia etmeleridir. Bu durumu Allah şu şekilde bize bildiriyor. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler.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 En'am suresi 138 139. ayet. Maide suresinde isim isim zikredilen bu hayvanların ne olduğuna dair tefsir kitaplarında birçok farklı rivayet bulunmaktadır. Fakat biz özet olarak şunu söyleyebiliriz. Müşrikler bazı hayvanları ya bizzat ya da etiyle sütünü Allah'a adadıklarını söylemişlerdir. Onlardan toplumun belli bir kesimi hariç kimsenin faydalanamayacağını, ve onlara el sürenlerin büyük bir cezayla karşılaşacaklarını duyururlar. Allah da, bunların hepsinin cahili adetler olduğunu ve müşriklerin kuruntularından başka hiçbir şey ifade etmediğini belirtir. Buraya kadarki kısımda anlaşılmayacak bir şey yok. Mekkeli müşrikler kendilerinden bekleneni yapmışlar ve şeytanlarıyla baş başa verip böyle bir ibadet üretmişlerdir. Fakat burada asıl dikkat çekici olan şey şudur. Bizler Allah'ın kitabının evrensel olduğuna inanıyoruz. Yani içerisindeki hükümler, ayetler hiçbir zaman canlılığını yitirmez, eskimez. Hiçbir ayet için bu devirde bu ayete ihtiyaç yoktur denilemez. Peki neden Allah sadece Mekkeli müşriklere has bir ameli, hem de o amelin içindeki hayvanları isim isim zikrederek peygamberine vahyetmiştir? Ve niye bizler asırlar sonra, Hala o ayetleri tilavet ediyoruz. Bu sorunun cevabı Allah'ın hüküm koyma yetkisinde saklıdır. Yeryüzünde helal ve haram belirleme yetkisi yalnızca Allah'a mahsustur. Allah bu yetkiyi en basit gibi gözüken meselelerde bile kullarıyla asla paylaşmamıştır. Birileri tautlaşarak bu yetkiyi gasp etmeye çalıştığındaysa en ağır şekilde hem dünyada hem de ahirette azaba dühçar etmekle tehdit etmiştir. İşte burada da Allah hakimiyet meselesinin ne kadar önemli olduğunu, mesele üç beş hayvanın eti ve sütüyle alakalı olsa bile kabul edilemeyeceğini kullarına göstermiştir. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 20. sayısında yayınlanmıştır.